Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız inşallah. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Tamam. E, i̇lk gelen sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. Hocam param bir finans kurumunda katılım payıyla duruyor. Her ay kar payı yatıyor. Bu kar payı faiz midir diye sormuşlar. Evet billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve banu. Finans kurumları ile alakalı sual hemen hemen her programda gelmekte. Evet Burada daha önceden de söylediğimiz gibi söylediğimiz şudur. Finans kurumlarıyla yapılacak olan her bir muamele caizdir demiyoruz. <gülüyor> Külliyen caiz değildir ifadesini de kullanmıyoruz. Yapılacak olan muamelenin konumuna göre, değerlendirilmesine göre ikili ilişkiler şeklinde caiz olup olmayacağı söyleniyor. Ancak buradaki sual kişi oraya para yatırıyor ve yatırmış olduğu para mukabilinde kar payı adı altında belirli miktar para alıyor. Evet. Fıkıhta buna mudarebe ortaklılığı denir. Mudarebe bir taraf sermaye eder, sermaye sahibi sermaye verir. Diğer taraf ise bu sermayeyi ticarette çalıştırır, elde ettiği kardan yüzdelik olarak aralarında taksim ederler. Evet. Bu sistem itibariyle caiz olan bir sistemdir. Şu kadar var ki mudarip diye tabir ettiğimiz parayı çalıştıran kimse bu parayı meşru yerde çalıştırması gerekir. Meşru bir ticaret yapması gerekir. Finans kurumları, insanlardan toplamış oldukları paraları çalıştırdıkları alanların tamamı maalesef çok gönül hoşnutluğuyla caizdir diyebileceğimiz yerler değildir. Evet. E, murabaha sistemleri vardır. Leasing sistemleri vardır, sukuk vardır, borsa vardır, altın borsası vardır özellikle. Bunların bir kısmına biz caizdir fetvasını verirken diğer bir kısmın ise caiz olmadığını ifade etmekteyiz. Ancak ekser kazanç itibariyle baktığımız zaman helal olması hasebiyle bunların kazancına külliyen haramdır tabirini kullanmıyoruz. Evet. O yüzden diyoruz ki bir vatandaş parasını bunlara yatırırken maksadı sadece param ile para kazanılsın bu paramdan nema elde edeyim niyetiyle ise yatırmamasını tavsiye ederiz. Hmm. Ama yok illa bir bankayla çalışmak zorundasınız veya paranızın çalınması gibi veya farklı bir takım etkenlerden dolayı bir bankaya yatırmak zorundaysanız hmm. o zaman tabii ki finans kurumları tercih edilmeli, onlara yatırılmalı ve verdikleri kar payı da helal kazançlarından itikad etmek suretiyle alınmasına fetva verilmektedir, evet. caizdir denir. Ama dediğim gibi yani mahsat sıf para kazandırma gayesiyle olursa bu doğru bir şey değil. Evet. Ama illaki yatırılması gerektiğinden dolayı yatırılacaksa o zaman kar payı alınsın. Bazıları diyor ki paramızı vadesiz hesap olarak yatıralım, e, kar payı almayalım. Hı hı. Aslında böyle bir düşünce belki Müslüman açısından saf bir düşünce, saf evet. bir duygu. Yani ben oradan hiçbir şekilde param, para kazanmayayım sadece paramın muhafazası hı. olsun diye yatırayım. Ama diğer bir taraftan sizin paranızdan onlar istifade edecek. Hmm. E, ve size bundan karşılık hiçbir şey vermeyecek. Böyle yapmaktansa kar payı adı altında parayı almak ama kalmen mutmain değilsek en azından onu şahsımız olmasa da fakirlere fukaraya verilmek hmm. suretiyle değerlendirme imkanımız vardır. Evet. Finans kurumları için bahsediyorum. Evet. Faizli bankalardan değil. E, i̇kinci bir meselede de olarak baktığımız zaman bir insan birine borç para verirse ve o borç fara vermekte gayesi bir menfaati celbetmekte ise bu da aslında caiz olmayan bir eylemdir. Ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam kullu qardhin jarra naf'an feve riba Yani bir borç vermek ki menfaati celbi diyorsa faizdir. Fıkıh'ta süftece denilen bir olay vardır. Nedir süftece? Ee, diyelim ki siz memlekete gideceksiniz. Benim de memlekette bir ailemden bir zat var veya bir arkadaşım var ona para göndermem lazım. Size o parayı emanet olarak versem bunu memlekete gittiğiniz zaman o arkadaşıma verirsin veya o aileme verirsin diye desem yolda başınıza bir sıkıntı gelip o para çalınacak olsa bundan siz mesul olmayacaksınız emanette. İşte ben bundan emin olabilme adına yani yolda herhangi bir sıkıntı olsa bu beni ilgilendirmesin deme adına bunu ben size borç olarak veriyorum. Ama niyetim sadece yoldan giderken bu paranın başına bir bela bir musibet gelmesin. Gelirse de beni ilgilendirmez ben sana borç verdim. Oradaki arkadaşıma veya oradaki kardeşim kimse o parayı ona ulaştırma gayesiyle veriyorsa buna süftece denir ve mekruhtur. Burada da aynı şekilde finans kurumlarına parayı verip de eğer vadesiz hesap diye tabir ettiğimiz kâr payı almaksızın veriliyorsa bu da aslında bu manada yani paranın muhafazası gayesiyle bir borç verme olacağı için mahta karda hasen dediğimiz Allah rızası için bir borç verme olmayacağı için evet. bu da da kârattan hali olmayacaktır. O yüzden size diyoruz ki eğer gerçekten paranın muhafazası gibi bir sıkıntıdan dolayı yatırmanız gerekiyorsa yatırın. Evet. Kar payına alın. Ama kalben mutmain değilseniz o kar payınızı kendinize yemezsiniz. Fakirlere, fukaraya tasadduk edersiniz ki en güzeli de budur zaten. Evet. Ama kişi kendisi de ondan kullanacak olursa da ekser kazancının helal olması hasebiyle ve helalden itikade ederek ondan kullanmasına da fetva verilmektedir. Bu şekilde evet. ifade edilmektedir. Yani kar payına da bu anlamda genel bir cevap vermiş, vermiş olduk. olduk. Evet. evet. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bir bayanın kanaması adet günlerini geçtiğinde namaz kılmalı mıdır yoksa beklemeli midir? Bu konuda çelişkili fetvalar var diye sorunsunu göndermiş izleyicimiz. Şimdi bu meseleyi e, tasvir edelim isterseniz. Evet. Diyelim ki bir bayanın e, normal adet günleri beş gün olsun. Hı hı. Her ay beş gün e, adet dönemi oluyor. Ve o beşinci günden sonra temizlik görüyor. Ondan sonra bu şekilde temizlik müddetini devam ediyor. Yani evet. geri kalan ayın, geri kalan 25 gününü temiz olarak geçiriyor. Hı -hı. Böyle bir bayan düşünelim. Ve böyle bir bayan 5. gün temizlenmeyip 6. gün kan görecek olsa. Ki soru bu şekilde evet, evet. anladığım kadarıyla. Hı -hı. Bu kişi bu 6. günde ne yapacak? Bununla alakalı kitaplarımızın ifadesi doğrultusunda bu kadın için iki şey söz konusudur. İki ihtimal söz konusudur. Birinci ihtimal bu 6. gün devam eder, 7. gün devam eder, 8. devam eder, 9. devam eder, 10. devam eder, 11. olur. Yani 10'u aşa. Evet. onu aştığı zaman haiz'in en fazla müddeti 10 on gündür. Hmm. onu aşması durumunda eski adeti dediğimiz 5 hmm. günün sonrası hep istihaze dediğimiz özür kanaması olacaktır. Evet. Dolayısıyla o zamandaki namazlarına mesul olacak. Kılmadıysa kılmakla mükellef hmm. olacaktır dediğimi evet, anlayabiliyorsun. Bu bir ihtimal. Diğer bir ihtimal ise 5. günü açtıktan sonra 6-7 veya 8'e kadar devam eder ama 10 günü aşmaz. Aşmıyor, evet. Aşmaması durumunda o zaman adetin değişmiştir. Yani 5 günden 7 güne, 8 e. güne veya 9 Çık. güne çıkmış olacak. O günlerde namaz kılmakla mükellef olmayacağı gibi hmm. kılmaması da gerekecektir. Evet. Oruç tutmuşsa da o tuttuğu oruçları kaza etmesi gerekecektir. sahip hmm. değildir. İşte bu iki ihtimale binaen ulema ihtilaf ediyor. Ee, bazıları diyor ki bu kadın o günlerde yani 5. gün normal adeti 5 gün olan bir bayan altıncı gün kanama görüyor ise gusl alır. Eee 10 güne aşma ihtimaline göre ihtimaline binaen orada istihaze gibi kabul edilir. Abdestini alır, namazlarını kılar. Gusl evet. alır. Gusl aldıktan sonra namazlarını Normalden kılar. Kadar. Ama kocasıyla cinsi münasebetete girmez. girmez. Evet. İhtiyat olarak Diğer bir görüşe göre ise ikinci ihtimal göz önünde tutarak bu görüş söylenmiştir. Madem ki bu kadın 6. gün hala daha kanama görüyor ve adet günleridir. 10 günü aşması daha belli değildir. Evet. O zaman adetliymiş gibi değerlendirilir ve namazlarını kılmaz. Hmm. Bu konudaki ihtilaf yani hocalar arasında farklı görüşlerde bu ihtilaftan kaynaklanmaktadır. Evet. Burada Mefsut ve diğer birçok kitap tercih edilen görüşün... E, o adeti devam ediyor olarak kabul edilir. Namazının kılmayacağı doğrultusundadır. Yani beş gün adeti olan bir bayan altıncı gün devam ediyorsa eka namazı evet. namaz kılmayacaktır. Ta ki on günü aşarsa on günü aşarsa geriye dönük namazlarını kaza edecektir. Evet. Ancak bu iki ihtilaftan kaçınma adına ihtiyat sadedinde ki İmam Birgivi'nin Hayz Risalesi'nde e, ihtiyat olarak şöyle denir. Bu gibi durumlarda ihtiyat namazın kılınması cinsi münasebetten kaçınılmasıdır. Oruçtan da mı kaçınmak? Mesela oruç tutuyorsa... Farsa ibadet. Yani evet, Ramazan orucu namaz, mesela. Ramazan orucu onun tutulması. tutulması. Ee, işte namazsa kılınması Hı -hı. E, ama cinsi yani münasebetten münasebet kaçınılması. Evet. Bu şekilde hareket etmek ihtiyat olacağından dolayı böyle bir kimse içinde ihtiyat. Yani beş gün adet olup da altıncı gün kanama devam ediyorsa husul alıp namazını ihtiyaten kılacak. Hı -hı. Ama kocasıyla münasebete girmeyecek. girmeyecek. Eğer bu e, on günü aşarsa zaten yapması gereken buydu. Onu yapmıştır. Hı hı. Ama on günü aşmazsa, yedi sekizinci günde kesilecek olursa o günlerde mersam adetli olduğu ortaya çıkacaktır. Evet. Ama bilinçli olmadığından dolayı bir günah olmayacak. Yok, yok. Namazdan dolayı Oruç tutmuşsa oruçları kaza etmesi gerekecektir. Ve hmm. bundan sonra adetini artık beş gün değil, o en son gördüğü gün olarak hesapledecektir. Evet. Çünkü İmam Ebu Yusuf'a göre adet bir kereyle sabit olur. Hmm. Ve bu konuda fetvada Ebu Yusuf'un görüşüdür. Evet. Yani bir kere ne gördüyse, o onun için adet kabul edilir. Bir dahaki ay o adet baz alınarak hareket edilecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, vadisiz hesapta para bulundurmak caiz midir? Bununla ilgili zaten cevabınızı biraz önceki evet. soruyla da Vermiş olduk hocam. Ee, eşim insülün pompası denilen cihazı kullanıyor. Bu cihazın iğnesi 3-4 günde bir değişiyor ve iğneyi tutması için etrafında yapışkan bant var. Bu durumda gusül abdesti sıkıntı çıkarır mı demişler hocam? Bu şekilde abdesti almaz. Şimdi dinimizde zorluğun kaldırılması kolaylık genel kurallardan, genel prensiplerden bir tanesidir. Evet. Hatta su bulamayan bir kimsenin teyemim alması, ayağı giyilen bir mes üzerine abdest alan bir kimsenin meslini çıkarmayıp de üzerine mes vermesi bu kolaylığın bir nevi tezahürüdür. Evet. Aynı şekilde bu ve bu gibi kardeşlerimiz ki iğne var diyor, hı hı. üzerinde bir bant var ve o tabip tarafından veyahut da erbabı olan, işin ehli olan bir sağlık görevlisi tarafından takılıyor ve çıkartılıyor evet. veya pansuman yapılıyor. Yani kişi bunu kendisi oradan çıkarması mümkün değil. Çıkartacak olsa da takması mümkün olmayacak evet. veya bir meşakkat olacak. Hı hı. Böyle bir durumda o kişinin o alt tarafı yani işte şey yapılan, kaplanan, bantlanan yerin alt tarafını ıslatması mümkün olmayacaktır. Evet. Böyle bir durumda kişi diğer huzurlarını yıkar, husul abdesinde bahsus, o bölgeye ise suyu ulaştırmak zorunda değil, üzerine mes verecektir. Hı -hı. Hatta mes vermek de özürleniyorsa mes de vermeyecektir. Evet. Yani bir nevi yaradır, e, yaraya suyun ulaşması yaraya zarar verir Hı -hı. veya iyileşmesi gecikir veya sargının açılmasında aynı şekilde o sargı bir daha bağlanamayacaktır. Evet. Bu gibi sıkıntılardan dolayı Dinimiz onun sökülmesini, altına suyun ulaştırmasını emretmez. Onun üzerine mes yeterli olacağı, meslin de zarar vermesi durumunda hiçbir şey yapılmayacağını ifade etmiştir. Evet hocam. İlmihalet lalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızla devam ediyoruz değerli dostlar. Sizler de yine sorularınızı bu adreslerden bizlere ulaştırabilirsiniz. Daha önceki programlarımızda yine lalegültv.com.tr adresinden İlmihal programı bölümünden tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam kiracısı bulunduğum dükkanın mülkiyetini satın almak istiyorum. Bunun için katılım bankalarından kredi çekmem caiz midir? Evet. Bugünkü suallerde hakikaten katılım bankalarıyla evet. alakalı birden fazla oldu. Aslında bu sorunun da cevabını defalarca vermiştik. Hı -hı. Burada yapılması gereken iki akidin olmasıdır. Nasıl iki Akdin olacak? Diyelim ki sizin almak istediğiniz o dükkan 100 lira olduğunu düşünecek olursak, siz işte 50 lira peşin paranız var. Geri hı hı. kalan 50 lirada kredi kullanmak istiyorsunuz. Buna kredi tabiri evet. kullanıyorlar. İki şekilde olur. Bir, o dükkanın tamamını finans kurumu kendisi satın alır. Hı hı. E, bayisinden, mal sahibinden. Veya size vekalet verir. Siz finans kurumu adına o dükkanın tamamını finans kurumu adına satın alırsınız. Evet. Bu birinci işlem veya altta finans kurumu der ki bu dükkanı sizde 50 lira paranız varsa onu vereceksiniz. Yüzde 50'sini kendinizin adına, yüzde sinde benim adımı alın. Hı hı. O zaman finans kurumu ona vekalet verir. Bu kişi yüzde 50'sini asaleten kendi adına, yüzde 50'sini de vekaleten kurum adına o dükkanı satın alır. Evet. tabii burada yüzde 50 tabir bizim misalimizdeki rakamlardan kaynaklanıyor. Hı hı. Bu farklı da olabilir. Hı hı. Yani aşağı veya yukarıda oynayabilir. Bu birinci işlem bittikten sonra finans kurumuyla oturulur. ikinci bir pazarlıkla birinci anlatımımızda dükkanın tamamını. Hı hı. ikinci anlatımımızda da dükkandaki olan %50 hissesini size üzerine karını koyarak satar. Evet. Diyelim ki 50 liraya almış olduğu %50 hissesini işte 12 ay vaade yapıp da size 52 liraya satıyorum hı hı. diyebilir. Tabi bu oranlar bellidir. Ee, ancak 52 artı 1 lirada dosya masrafı alırım. 1 lirada şu masrafı Hı. alırım şeklinde artı artı değil. Bunların tamamı fiyata yansıtılmalıdır. Evet. Yani 52 artı 1 lira değil 53 liraya satıyorum demelidir. Evet. Bu şekilde ikinci bir alışverişte bunu sattıktan sonra zamanın takdim veya tehlikeliğinden dolayı yani erken ödemeniz veya ödemenizi geciktirmenizden dolayı da fiyatta artma veya bir eksilme yapmayacaktır. Hı hı. Bu şartlara riayet edilecek olursa buna izin veriliyor. Buna murabaha akdi deniyor. Evet. Yani karlı bir hakim. Ancak bazı durumlarda yapılın, yapılandırma denilen bir sistem. Yani sizin kuruma borcunuz var. E, diyelim ki 60 lira borcunuz var. Ama daha henüz vadesi gelmemiş. Siz bir yerden peşin para buldunuz. Peşin para verdiğiniz zaman size bir indirime gidiyor. Evet. Yani 60 liralık borcunuzu sizden diyelim ki 50 lira olarak kabul ediyor. Hı hı. Ee, böyle bir durumda bu caiz olmaz. Fıkıhta buna davet evet. taatçel denir. Yani vadesi gelmemiş olan bir borca peşin öde. Bundan belli miktarı indirir ee, bu konuda farklı mezheplerde farklı fetvalar olsa da Hanefilerde tercih edilen görüşe göre fetvanın olmamasıdır. Ama bir alternatifi vardır. Yani hı hı. yapılış şekli olabilir. Nasıl olabilir? Ee, yine misal üzerinden gidecek olursak işte sizin kuruma 60 lira borcunuz vardı. Peşin evet. ödemeniz durumunda 50 lira kabul ediyorsa 50 lira değerinde ona döviz verirsiniz. Evet yani TL'nin haricindeki altın olabilir, işte diğer döviz cinsinden diğer paralar olabilir. Bu şekilde onu hesap edip onu nakit olarak ona verirseniz o da sizden 60 lira borcunu düşürürse bu biraz önce bahsettiğimiz zimmetteki bir borcu farklı bir para birimiyle satmak demektir evet. ki bu sarf olacaktır ve peşin yani ayrılma, bedensel ayrılma vaki olmadan alacak verecek kalmayacak olursa da buna fuken izin veriliyor, caizdir deniyor. O yüzden buna bir fıkıh terimiyle hilaful cins diyoruz. Evet. Yani ödeme zamanı gelmeden er erken ödeme yaparak fiyatta bir düşürmek düşürmeye gitmek istiyorsanız bunu hilaful cinsten yapın Farklı bir para birimi ödeyerek bunu yapın Bu evet. şekilde neticede maksudunuz Hasıl olacaktır İndirimden faydalanmış olacaksınız evet. Ama bunu farklı bir para birimine çevirip de Sonra veririm şeklinde olursa Yine caiz olmaz evet. Çünkü bedensel ayrılık vuku bulmadan Aralarında alacak verecek kalmaması gerekecektir Evet hocam Bir başka sorumuzla devam ediyoruz Hocam gusül abdesti sırasında idrar gelirse gusül bozulur mu Diye sormuşlar Şimdi hades dediğimiz iki şekildedir. Eskar hades, ekber hades. Hades manevi pislik. Yani evet. kişinin abdestsizliliği veya cünüpluluğudur. Abdestsizlilik haline eskar ufak olan hades, cünüpluluk ise büyük Değil. olan hades. Hades'e ekber dediğimiz tabir. Evet. Abdesti bozan durumlar farklıdır. Cünüpluluğu gerektiren durumlar farklıdır. Hı hı. Dolayısıyla bir insan cünüp iken, yıkanma esnasında abdestsizliliği gerektiren bir takım eylemlerde bulunacak olursa, onun sadece abdesti bozulur. Yoksa gusül abdesti bozulmaz. Evet. Yani varsayalım bir insan gusül abdesti aldıktan sonra, affedersiniz bevledecek olsa veya bir yerinden kan gelecek olur ise, bu kişinin abdesti bozulur, gusül bozulmaz. Aynı şekilde gusül abdesti alma esnasında bu işlemler yapılacak olursa da yine onun husunu gerektiren bir durum değil abdesti bozan bir durum olacağı için husuna bir haler gelmeyecektir. Evet. O yüzden yıkanırken işte vücudunu keselerken vücudundan kan geldi o zaman gusül bozuldu şeklinde değerlendirilmez. Çünkü idrardan bahsetmiyorum yıkanan kimsenin yıkanma anında idrar yapması doğru bir şey değildir. Yani böyle bir misal vermek o yüzden istemedim. Hı hı. Ee, uygun değildir. Unutkanlığa olup vereceği kitaplarımızda müskürdür. Ee, o mahallin necis olmasına, pis olmasına da etkendir. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Evet. Ama senin vücudunuzdan kan gelecek olursa veya hatta affedersiniz yerlenecek olursanız bu sadece abdestinize etki yapar. Evet. Vusulunuza etki yapmayacaktır. Vusul abdesti almasına manevi bir durum yok. Her, evet. Sadece o olaydan sonra gusül e, aldıktan sonra o olay olmuşsa veyahut da gusül esnasında o olay olmuşsa ve abdest huzurlarını da, da daha sonra yıkamayacağınız bir bölüm kalmışsa hmm. o zaman bir daha abdest almanız gerekecektir. Evet. Yani misal verecek olursak işte abdest huzurlarınızdan ellerinizi, yüzünüzü, başınızı, ayaklarınızı yıkamıştınız da vücudunuzun her tarafını yıkama esnasında bu olay oldu. Evet. Ondan sonra vücudunuzun diğer bölümlerini yıkadınız ama ellerinizi, yüzlerinizi, ayaklarınızı bir daha iade etmediniz. Hmm. Vusül abdestiniz vardır ama normal, normal abdestiniz, abdestiniz olmayacağı sorun. için abdestinizi alıp onunla namaz kılabilirsiniz. Evet hocam başka bir soruyla devam ediyoruz. Benim sorum düğünlerde akrabaların taktıkları altınlar bir borç mudur? Bunları geri ödemek gerekir mi? Bizim yöremizde bu bir borçmuş gibi algı vardır. Bu hediye niyetiyle takılan takıları geri istemek doğru mudur diye sormuşlar hocam. Tabii ki doğru değildir. Evet. Ee, her şeyden önce bu bir borç olarak da verilmiyor. Gerçekten bir hediye olarak veriliyor. Hı. Ama maalesef bulunmuş olduğumuz e, yörede bu bir algı olarak hakikaten insanlarda şuur altı olarak var. Ben Hı. falancının düğününde şunu taktım. Onlar da bana bunu takacaklar. Evet. Veyahut da ben şu kadar düğüne gittim, şu kadar e, takı Para yaptım. E, bana da bunlar gelmesi gerekir şeklinde. Hatta e, baya bir zaman oldu bir soru gelmişti bana. Bizim fetva hattındayken, evet. hatırladığım kadarıyla Bursa'dan gelmişti bir soru. İşte hocam diyor, benim diyor şu şu kadar altınlarım var, bu kadar param var, e, zekat vereceğim ama şu kadar da e, borcum var diyor. Ama şu anda daha zamanı gelme diyor, ne zaman ödeyeceğim belli değil. Sordum bu borç nasıl bir borçtur, işte düğünler olacak diyor önümde, şu şu kişilerin düğünler olacak onlara evet. vereceğim. Bunu bir borç olarak evet. algılaması aslında gerçekten sizin şu andaki sualinizin de paralelinde olmuş oluyor. Hı hı. Oysa bu bir borç değildir. Böyle bir mecburiyet yoktur. Zaten karşı tarafa böyle bir hediye verirken ondan bir beklenti içinde vermek ve ondan da benim hı. düğünüme taksın şeklinde vermek o zaman bu bir ticari alışveriş şeklinde evet. olur ki e, bu doğru bir eylem, doğru bir işlem değildir. Oysa e, mahta Allah için verilmesi gerekir. E, hediye olarak verilmesi gerekir. Ve bahusus evlenen kişilere bir yardım mahiyetinde e, verilmesi gerekir. Ve onlardan bir şey talebinde veya bir beklentide olmaması gerekir. Ama buna rağmen veriliyse bu bir borç değil gerçekten bir hibedir, hediyedir. O kişinin kendi malıdır ve bahsus karşı taraf onu kullandıysa da alacaklı yani borç şey hediye olarak veren kimse onu talep etse de fükken talep etme evet. hakkı yoktur. Ancak kullanmadıysa, elinde duruyor ise, talep edecek olursa hı hı. E, hibeden rucu dediğimiz olay. Bazı şartlar vardır ki onlar oluşmadıysa hibeden rucu etmesi sahiptir. Evet. Ama mekruhtur, günahtır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinde kusmuyu yaramak, e, geri yutmak Tabi. olarak tabir edilmiştir. Evet. O yüzden doğru bir işlem değildir. Kaçınılması gereken bir eylemdir. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? allah Teala Hazretleri bizlere birlik, beraberlik ihsan edilsin. Bağ son zamanlardaki olayları da görüyoruz. Ee, Müslümanların birlik içinde olması gerekirken, e, gayrimüslim bir beldede bir olay oluyor. Binlerce, milyonlarca kişi toplanıyor. Günlerce televizyonlarda bu olay tartışılıyor ama Müslüman bir coğrafyada 2000 kişi aynı günlerde ölüyor. Sadece bir yazı ile ifade ediliyor. Evet. Bu ise bizim ne derece birlik içinde olmamızın gerekliliğini elzemliğini gözlerinde koyuyor. Evet. O yüzden Rabbim وَاَطَصْيَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Ayet-i kerimenin sırrınca Allah'ın ipine toplu halde hep beraber sımsıkı sarılın bu ayetle tam manasıyla amel edebilmeyi cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin tamam, inşallah diyorum. hocam. Allah razı olsun. Tamam, Çok teşekkür diyorsun. ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihalet.lalegul.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Yine tekrar programlarımızı lalegul.tv.com.tr adresinden tekrar olarak izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.